herkese mevcut. İşte bizim şartlanmış düşüncelerimizle meselelere bakmamız bizleri yanıltıyor. Tabii beşer olarak düşünüyoruz. düşünüyoruz. <gülüyor> Cenab-ı Hak <gülüyor> insan-ı kamili yani bu varlığı ortaya getirdi. Ortaya getirdi derken başka yerden aldı da oraya koydu, çıkardı demek değil. <gülüyor> Kendi varlığını Sev etmesini diledi. Kendindeki özellikleri görmeyi diledi. Tecelli, diyebilir Tecelli ettiler diyebiliriz. Bunları bir fiil yaşamayı diledi. Kendinde gizli olan manaları, kendinde gizli olan ifadeleri meydana çıkması için bir varlık fark etti. Halk etti de değil. Yani varlık olarak ortaya Zuhura çıktı. Geldi. Zuhura geldi ile bu zuhura gelişe bir perde icap etti. İşte bu perdeyi de alemler ismini vermek suretiyle çekti. Aslında alemler dediği insan kamil kendine taktığı bir isimdir ve yaratılmış olan bu isimdir. Âlemler yaratılmış değildir. Hmm, çok çok daha de derecesmiştir. Evet. Tamam, Çünkü âlemler dediğimiz varlık zatıyla, sıfatıyla, esmasıyla, efaliyle hakkın varlığından başka bir varlık olmadığına göre dolayısıyla yaratılmış olan nedir? Ha? Yaratılmış olan bir isim geriye kalmaktadır. O da gereği, gerçeği olarak değil tarih babında bir ifadedir. <gülüyor> işte zati bir sirayet ile her şeyde hükünü yürütür demesi alemde hakkın varlığından başka bir varlık yoktur o kendine insanı Kamil ismini takmıştır ve zati bir sirayet diyor yani öyle bir yani öyle bir sıraet ki özünde mevcut olan yani içinde de dışında da mevcut olan kendisi ve hükmünü yürütür. Biz düşünürüz bir alem var bir de hak var onun ötesinde. Hak orada sinyal gönderiyor beyinlere, akıllara ve idare ediyor. Yok öyle bir şey. Varlığın, tüm hakkın varlığı doğuğunun içerisinde mevcut. Dışında ayrı ikinci bir varlık yok. İşte biz aleme bakış açısını. olarak devam edersek şirk eğilisiz İsterse bu şirk açık şirk olmasın. Şirklendiği zaman başka bir Allah var ona tapılıyor falan gibi şekilde avamın şirkidir bu. Ama irfan sahibinin şirki eğer böyle düşünce yapısında böyle düşünüyorsa şirk içine girmiş olur. Dışarıda bir hak, yani alemlerin üstünde bir Allah var, bir de bu alemler var düşündüğü anda bittiği şey olmuştur. Bu şirkin en ileri derecesidir. İrfan ehline göre ama basit insanlara göre şirk bu da tatma. Ayrı mesele. Dolayısıyla zatî bir sıraik işte bu kelimenin ifadesi çok müthiş ve çok dikkat etmek lazım. Zatında olan bir varoluşla meydana gelişle zuhurek çıkıyor. Başka yerden gelişle değil. Kendi özünden varoluşu ile bir çekirdek düşünelim. Onun özünde ağaç yok mu? Bir başka yerden mi geliyor ağaç meydana çıkıyor? Yok, kendi özünde mi özür? O çekirdekte ağaç da var, çiçek de var, meyve de var, yaprak da var, dalları da var, kökü de var, çekirdeği de var ayrıca. şahide edebiliyor ise bu fenayi efal. Birinci fena daha yani. Ondan sonra fenayi esma, fenayi sıfat, fenayi zat onlar ayrı. Aleme baktığımda böyle ilk bakışta ayrı ayrı varlıklar var görüyor fakat bütün varlıklar da hakkın varlığını müşahede ediyor. Bu işte fenayi efal. Burada yine bir şey oldu. Aleme baktığı zaman Ayrı ayrı varlıklar var görüyor fakat bu varlıklarda hüküm süren tek bir bütün tek bir kudretin olduğunu müşahede ediyor. İşte bu fenayefal. Yani ayrı ayrı varlıkların kendine asfi varlıkları yok, bütün bunlarda sari ve cari geçerli olan hakkın varlığı. Bunu idrak ettiğinde tasavvufta bir adım atmış olur. Kişi. Yani bir hayli de zor bir Kendini bilme yani nefsini tanıma yollarından bir aşama sayılır. İşte e, her şeyde hükmünü yürütür demesi belki de o şeyin aynıdır denesiyle ifade etmiş oluyor. Aynıdır, belki desi olmadan aynıdır. Bu teki Hazreti Ali Kerem Allahü Aleyhi ve buyurur, kendini küçük olarak zannedersin. Halbuki alemi ekber sensin. Şimdi alemi ekber sensin dediği zaman yine bir şartlanma bakışıyla işe baktığımızda. çek genişliğini demek, nefsi emmaren nefsi levvâb-ı mutmainne şekliyle e, belirtilen nefis dereceleri değil öz nefsine yani kendi hakikatine yani insan kamillik varlığına, nefsine arif olursak demek istiyorum. Nefsini bilen, Rabb bunu bilir diyor evet. ya bu bir ifadeyle işte bu nefis merdivelerini bilmek, diğer ifadeyle e, mutlak nefis nefsi külk de daha sonra ismini alan Nefsi külün üstünde olan mutlak nedir? Nefsine arif olursan diyor işte. Bunu bu şekilde yaşantıya soktuğunda cümleyi sende. Yani bütün varlıkları sende düşerde edersin. Kendinin de cümlede mevcut olduğunu bilirsin. Yani nereye baksan kendinin orada var olduğunu hissedersin. Başka varlık olmadığına göre Karşıdakini kendinde, kendini de karşıda görürsün diyor. Yani seyir mahalli olur artık alem. Senin için herhangi bir fikir yürütecek hal olmaz. Seyir mahalli olur, idrak mahalli olur demek istiyorum. İnsanı kamilin büyüklüğünü şöyle düşünebilirsin. 18 bin alem farz olursa ki bir havan içinde dövülüp macun hale gelse bu insanı kamil olur. İnsan-ı Kamil geniş manada ifade edilmeye çalışılan İnsan-ı in bir de suretlenmiş halı vardır. Nasıl ki hakikati Muhammed'in Hazreti Muhammed ismiyle suretlenmiş hali vardır. İnsan-ı Kamil'in de bu suretler içerisinde en kemaliyle zor bir mahal vardır. mahalli karıştırmamak lazım birbirine. İnsanı kabildendi zaman geniş manada alemleri ihata eden varlık anlaşılır. İnsanı kabilin zuhur mahalli dendiğinde de bir varlıkta kemal üzere meydana gelen özellikler anlaşılır. O varlık ama insan şeklinde. İnsan şeklinde. İnsanla geçiyor. Ama insanı kabil değildir. İnsanı kabilin zuhur mahallerinden. Zuhar, zuhur mahallerinden bir mahaldir. Yani bütün mahalleri değildir. Ama bura gider çekmek var mıydı? Kamil insan diye Ve o zuhur mahallinden diğer mahallelere göre en kemalen bir şekilde ordaya çıkmaktadır. Aradaki fark budur işte. Her mahal insanın kamilin zuhur mahalli, bir orayı seyreder. Madde gelip bu baş gözüyle seyreder. Hüseyin Kamil. <gülüyor> Makulatı akılla anlaşılabilir olan şeyleri akıl gözüyle seyreder. Manavı ile seyreder. Hangi mahalde neyi seyretmek gidiyorsa o mahallin aracı ile Orada işini yürütür. Faaliyetini yürütür. Ve ona göre kıyas eder. Bu alemin bir zahir gözüyle manaları, bu alemin his, yani zahir gözüyle manaları seyredeceğimizden nedenler şüphe içinde kaldılar. Eğer biz bütün varlığı bu sadece zahirdeki gözümüz ile seyrederiz, anlarız, idrak ederiz diye düşünürsek, burada yanılır kalırız. Çünkü bunun görüşü sınırlıdır, göreme. Bunun görüşünden sonra idrak görüşüne geçmek gerekir ki ancak işte orada diyor makulatı, akıl gözüyle seyretmek lazım diyor. Yani nisan kabilin işte özelliği odur ki hangi mahalde nasıl bir hal ve ahval ile oluyorsa veya neyi meydana getirmek istiyorsa onun gereğiyle orada meydana çıkar, zahir olur. İkişah yani. etmeye başladık. Hani Allah razı olsun. bu bunlar gerçek. Yani her bir şey vermek için değil. Hepimizin menfaat ediyoruz. Yani yeri, yeri geldikçe acılıyor. Şimdi yeri gelmişken söylemek lazım. Yani sigaranın ve ilişkinin zararları. Niçin? Hazreti Peygamber bunları haram demiş yani kesin olarak kaldırmış evet. ortada. Evet. Yaptığı en büyük tahribat, bırakın damarları, vücutları, sinirleri, şunları bunları felç ediyor. En büyük tahribat beyinde. Boş. Yani beyin özelerini uyuşturuyor, içmeyip de yana, dudağına ne olacak? Buna da, da zarar görüyor, ha. burun yoluyla çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Evet. İçine, İçine çekmeyip de, ağzında tutanlar için yok. Yanında mesela, sen ben... Şey Onlar da görüyor, duru oluyor <gülüyor> bir Bunun içinde da var mı? Yani, zararlar. Sizden daha fazla zararlı. Şöyle içkiyi akşamlar akşama içersiniz veya aile de iki defa max suret Fizikler yani olarak manayi faaliyetleriz. Maddeden manayi geçişi var yani. Yani fiziki yapmayı hazırlıyor. Fiziki yapmayı hazırlayarak manayı alacak hale getiriyor. Eğer o fizik olarak o odalar açılmamış olsan öyle o hocaya <gülüyor> malzeme giremiyor. Geliyor sinyal olarak beyinde kalıyor. Beyin üstünde kalıyor. Niçin? Yani alnınızı açın, saç alnınızı açın, saç. mümkün olduğu kadar açık alnına dolaşın. İşte saçlarda elektriklenme var ya, önümüze düştüğü zaman bu saçlar, burada elektriklenme meclisi diyor. İnsanın da en değerli yeri alnı, yani üçüncü gözledikleri, iki gözün ortası, idrak, idrak sahası. E günümüzde <gülüyor> düştüğü zaman alnı parazitlenme başlıyor. Yayını temiz alamıyor. Yani mana alevinden gelen manevi duyguları, ilhamları, bilgileri... Temiz olamıyor. Parazit yaptırıyor bu saçlar. Onun için onları yani. açın Bunlar elektrik. Elektrik üretiyor devamlı. Güllü. Güllü bir şey çıkarttığınız zaman küçük sona dönüşüyor diye bak. İşte saçınız da aynı. Ağzını düşümetini bulmaz. Evet öyle o. Yani. Diyor? Saçınızı yani. alnınızdan çekin diyor. Alnınızı açık bırakın diyor. Evet. Takke giydiğiniz yani. evet. zaman gözlerini kaşlarınıza kadar çekmeyin diyor. Alnınızı açık bırakın diyor. Beyin evet. Önündedir, düşündüğünüz gibi. böyle yapmasın da bir. <gülüyor> Tabi, işte soğuştuğu zaman hararet birden yukarıya gidiyor ya, beyin damarlarını çatlatmasın diye. Patronur mu? Tasik, yani? tasik yapmak için. fazla kalıp da sıkıntı... İlk mescid bir otak değil mi? Değil mi? Evet. Başka bir şey yok. Yine de İşte kendimizi tanırsak, kendimizi evet. tanımaya başlarsak, bu işleri böylece idrak ederiz. Evet. Şimdi, evet. Aziz dünyaya gelmezden evvel, hakikat-ı Muhammedi'yi kemalatıyla ortaya koymazsan evvel, yaşamış bazı mahaller vardı. Bunlara İzmir ismini. dünyaya gelmezden evvel Hz. Peygamber'in kemalatıyla kemalatlanmış. Ama tamamıyla değil. Hikmet ve kudret kemalatıyla kemalatlanmış. Yani kemalatını Hz. Peygamber'den almış ama tamamını alması mümkün değil. o tamamı ona almış. <gülüyor> Hikmet <gülüyor> ve kudret nasıl? Çocuğa bir yapıştırdı, şey. Kimse de bir şey diyemedi. İşte hakkın kudret ürünün orada tecelli etmesi dolayısıyla ona artık karşı gelecek bir varlık uykun değil. Ne padişah gelebilir. Gemiyi deldi. Kimse bir şey diyemedi. Duvarı yaladı, sağlamladı. Sağlam da kimse bir şey yapamaz. İşte kudretle bu işleri yaptı ama kudretle yaptığı işlerin altında hikmet vardı. Yerli yerli her şey. Yani Musa Aleyhisselam. Kendisi bir şeriat kurduğu için, yani zahirde bir nizam ortaya getirdiği için kendi kurduğu nizama bunlar tersti. Kendi yani getirdiği şeriatından tersti. O için niye gemiyi beldin dedi, niye çocuğu öldürdün dedi, niye bize yardım etmedikleri halde duvarı. karşılıksız duvarı tamir ettim öyle. O zaman arkadaşlarımız bozuldu dedi, ayrıldılar. O Yine bir başka hikaye. doing it. take a minute etmeleri için şöyle buyurmuştur. arşe ve mafiyah el ve el min Yani arşe azim ki cisimler alemine muhittir Bu kadar azemetli ve milyon kere milyon kere büyüyen arş ve içinde olanlar. Arif'in kalbinin köşelerinden bir köşesine konulsa Arif onu hissetmezdi. O gönül ki yerlere göklere, arşa kutsiye sığmayan Allah Aziz-i Müşra'nı sığdırmıştır. Onun bir şartı, bu mertebede olursa acayip mi olur? Nitekim hadis-i kutsiydi mavasani arzı vela semai velakin ve sen, ve zeani kalbi abdül müminin gökler ve yer beni kaplamadı. Ve mümin kulumun kalbi beni kapladı. İşte demin de bahsettiğimiz gibi buradaki kalp bizim yürek dediğimiz bedendeki kalp değildir. Bunu anlatılmak istediğine mana daha başka. Burada müminden murat insanı ı kâmildir. Kalbin kaplamasından murat, o gönülün Hakk'ın cemaline ayna olmasıdır. Nitekim hadis-i şerifte, El-Mü'minu miratül mü'min, Mü'min müminin aynasıdır, buyurulmuştur. Birinci mü'minden murat, insan-ı kâmildir. İkinci mü'minden murat da hatta haladır. İnsan-ı kâmilin gönlü, Hak aynasıdır, demek olur. Hz. Şeyhül Ekber, Arif'in kalbinin Hazretinden ha haber verip, Küsüsü'l Hikam'de demiştir ki, Hazreti Beyazid'in haber verdiği Arif, cisimler alemine nispet olan azametini beyandır. Benim bahsettiği yani, ben Arif'in gözüne sıvarım dediği, bunu Muhitin Arabi Hazretleri, Ebayezid-i Bistami haber veriyor bu şekilde. Fakat, ee, şeyde diyor ki devletler Muhitin Arabi Hazretleri diyor ki Hazreti Bezir'in haber verdiği arif cisimler alimine nisbet olan azametini beyandır ben derim ki diyor Muhitin Arabi sonu olmayan mutlak varlık sonsuz olan bir varlık zuhura getirdiği varlığa bir son takdir eder aynı ile haber, beraberdir. Ve bu birlik Arif'in kalbinin köşelerinden bir köşesine konsa onu hissetmez bile. Hazreti anlattığı gibi olan azamet sınırlanmaya ve ölçülemeye vehim ve kıyasa gelir azamet değildir. Yani kolay kolay anlaşılacak şey değildir. Ancak zevk ve hal ile yaşanır. Hak Teala bizlere de o zevkleri müesser eylesin. Amin. Bu İlahi sevgiyi kase kase içtim. Ne şarap tükendi ne de ben kandım. Şeriftül hubbe kase mbade kasim. Geçerdi. Bu makamda sevgi sevilenin aynıdır. Burada mertebe-i kalpten ve bu kalbin iyi haber vermişlerdir ki bu da ehline malumdur. Eğer izaha gerekirse şöyle denir. Kalbin aynası ezeli ve ebedi sevgilinin tecelli ve füyüzatına mazhar oldu. İlahi feyizler birbirini takiben ve sıra gelecektir. Bütün bunları anlatmaktan maksadı insanı kamilin azametini ve mertebesini bildirmektir. Ve dolayısıyla hatta Teala'nın azametini bildirmektir. Ve keyfiyetini idrakten aciz kalan kişi nasıl idrak eder ezeli cahları? Yani kendi özelliğini idrak edemeyen bir varlık Ezeli onu meydana getiren varlığı nasıl idrak eder? Eğer cimle ağaçlar denebatlar, kalem olsa ve bütün denizler mürekkep olsa insanlar cimler ve melekler de katip olsalar ve dahi bu alemin yaratılışından haşra kadar yazsalar, insanın kamilin ahvalini şerhe çalışsalar yine de tamamlamaları mümkün olmazdı. Mütekim Kur'an-ı Azimuşşan'da buyrulur ki Küllü ceza-ı bahru midaden kelimât-ı Rabbî le nefîl bahru kable en tenfede kelimât-ı Rabbî Rabbimizlihi midade 1809 de ki eğer Rabb'inin kelimelerini yani eserlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsa muhakkak ki Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi bir o kadar yardımcı getirsek bile. İnsan-ı bir adı da Elif-la-Mim'dir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in başlarında Elif-la-Mim zahlikel kitab-ı l-araybe fiil. elif la, elif -la, -el -kitab -el elif -la işte bu kitapta şüphe yoktur buyurulmaktadır. elif la dediğimiz zaman el evet, kitabe diye geçiyor diyor o ayetinde Biz anlıyoruz. işte bu manasına. İşte bu elimizdeki Musa, bunda şüphe yoktur, tereddüt yoktur ifadesi çıkıyor. Her ne kadar onu da ifade etmekle birlikte ama mimde şüphe yoktur diyor. Artık başa çünkü. Eliflamin'in ifadesi insan kamil olduğuna göre. İnsan-ı hakikatinde ve özelliklerinde şüphe yoktur manasında. Ama biz onu anlarız anlayamayız o başka mesele. Biz anlasak da anlamasak da o hakikat gerçektir. O yaşanıyor. Bunu eden bir başka hadis-i şerifte de El insanu vel kur'anu tev'emanu İnsanı kamil ile Kur'an ikiz kardeştirler. Ya yani insan dediğimiz zaman bildiğimiz insan değil insan kamiltir. Çünkü ancak İkisi birbirleriyle birbirlerini tamamlıyorlar, Kur'an ve insan. Evet yukarıdan beri anlatılan Hazarat ve alemler birbirinin aynasıdır. Mülk Melekut, Melekut'un, Melekut Ceberut'un, Ceberut Lahut'un ve i̇nsan cümlesinin aynasıdır. Halifetullah olarak ilahi varlığı, kainatı yansıtan bir ayna. İnsan-ı Kamil'in cami olmadığı hiçbir mertebe yoktur. Elde olmadan söz uzadı, esasa gelelim. Hazreti Şeyh buyurmuştu ki, eğer Arif kendi hakikatine Arif olursa, muayyen ve belirli bir itikada bağlanıp kalmaz. Baş taraflarda da bunu belirtmişti ya. İşte gelelim o meseleye diyor. Yani bazı meseleler anlattık ama biz yine gelelim baştaki Arif'in hükümlerine, hakikatlerine diyor. Eğer Arif kendi hakikatine Arif olursa kendi hakikatine yani gerçek varlığına irfan yoluyla idrak sahibi olursa Böyle olduğunda muayyet ve belirli bir itikada bağlanıp kalmaz. Yani kayıt altına girmez. Peki ne oluyor? Arif'in kendi hakikatine arif olması, insanın kamil olmasıdır. Ve insanın kamilin mertebesi bu anlatılan vasıtlarla belki de binde bir nispetinde anlatılmaya çalışılmıştır i̇nsan Kamil olmasıdır derken, bunu yine biraz açalım, biz zannederiz ki şu bedenlerden bir tanesi insanı Kamil olacak, öyle değil. Bu beden ortadan kalktıktan sonra kişi gerçek hüviyetini, gerçek varlığını, külli nefisteki, nefsi külli olan varlığını idrak etmesi ancak insan ı Kamil hüviyetine bürülmesi olur. Ama insan-ı kamil, yani genel anlamda halifetullah olan insan-ı kamil, dilerse, dilediği mahalden insan-ı kamil,